İslam şeriatı kamil bir şeriattır. Emre uyar. Rabbimiz izin verirse bu ay menheç notları köşemizde Ehli Sünnet vel Cemaat'in menhecinin en büyük esaslarından biri olan İslam şeriatı kamil bir şeriattır esasını izah etmeye çalışacağız. Herkesin malumudur ki geçtiğimiz Ramazan ayı Müslümanlar için fırsat ayıydı. Allah subhanehu ve teala bu ay vesilesiyle Müslümanlara bütün bir senenin günahlarından kurtulma fırsatı vermiştir. Bu da Rabbimizin çok geniş olan merhametinin bir tecellisidir. Ramazan ayı fırsat ayı olmakla beraber, maalesef bugün içinde yaşadığımız coğrafyada en fazla bid'atin icra edildiği aylardandır. Toplum, Allah'ı subhanehu ve Teala en güzel bir şekilde razı etmeyi bilen, ve bu razı etme şeklini insanlığa öğreten Resulullah'ın yapmış olduğu amelleri bir kenara bırakarak, lisanı halleriyle, Allah öyle razı edilmez, böyle razı edilir dercesine bir bid'at yarışına girmişlerdir. Halbuki Allah ve Resulü, bu dine bir eklemenin artık söz konusu olmayacağını bizlere bildirmiştir. İşte bizler bu gerçeği hatırlatmak kastıyla, bu köşemizde bu konuya yer verme ihtiyacı duyduk söylemiş olduğumuz doğrular Allah subhanehu ve teala ve onun resulüne ait olup yanlış ve hatalarsa şeytandan ve günahkar nefsimizden kaynaklanmaktadır. Allah subhanehu ve teala bizleri doğruya ve hayra isabet eden kullarından eylesin. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara bir nimet olarak şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi tamamladım. Maide suresi 3. ayet. Allah'ın subhanehu ve teâlâ, dinini tamamlamış olması iki manaya gelmektedir. Birincisi, dinin tam kemale ulaşmasıyla beraber en üstün dinin İslam dini olması. İkincisi, bundan sonra bu dinde bir yeniliğin olmaması veya dine herhangi bir eklemenin ve dinden herhangi bir şey çıkarmanın yapılamaması. İmam Buhari, Tarık bin Şihab'ın şöyle dediğini rivayet eder. Yahudilerden bir adam, Ömer İbnül Hattab'a şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ayeti bize indirilmiş olsaydı, o günü biz bayram edinirdik. Ömer şöyle dedi. Bu ayetin indiği günü biliyorum. Cuma gününe denk gelen arefe günüydü. Maalesef o gün bir Yahudinin bile gıpta ettiği, ifade ettiği manayı anladığı gibi, Bugün Müslümanlar bu ayetin ifade ettiği manayı anlamak bir yana, Allah'ın subhanehu ve teâlâ bu dini tamamlamasının nasıl bir nimet olduğunu idrak edememişlerdir. Şüphesiz bu nimet öyle bir nimet ki, Allah subhanehu ve teâlâ sadece bu ümmete lütfetmiştir. Diğer semavi dinlere baktığımızda bunu görmek mümkün değildir. Bugün Hristiyanlığın temel olarak kabul ettiği İncil, Dört bin tane el yazması İncil arasından seçilen dört İncildir. İşte Allah'ın bizlere bahşettiği en büyük nimet budur. Allah'ın subhanehu ve Teala dini tamamlamış olması, bizi kimsenin aklına, heva ve hevesine muhtaç bırakmaması anlamına gelir. Allah'a subhanehu ve teâlâ hamdolsun ki, o subhanehu ve Teala dini kimsenin tekeline bırakmamıştır. Şayet bu dini insanların aklına bırakmış olsaydı, Ortaya dört bin tane farklı dinin çıkması kaçınılmaz olurdu. Çünkü her insanın akli seviyesi, fıtratı, yetiştiği ortam, aldığı eğitim ve kültür seviyesi farklıdır. Ama yarattığını en güzel şekilde bilen Allah Subhanehu ve Teala, dini kimsenin eline bırakmayıp tamamı erdirmiştir. Müslümanların bu ayeti bu perspektiften bakmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, Allah'ın subhanehu ve Teala tamamladığı dine ekleme yapmaları veya dinden işlerine gelmeyen hususları çıkarmaları kaçınılmaz olacaktır. İslam, Allah'ın subhanehu ve Teala, tamama erdirdiği bir dindir. Önümüzde dolu olan bir bardak var. Bardağı dolduran kişi diyor ki, ben bu bardağı doldurdum, sen bu bardağa su ekleme. Biz buna rağmen bu bardağa su ekliyorsak, ya biz bu bardağı dolduran kişinin bu bardağı doldurduğuna inanmıyoruz, ya da bu şahıs, bizim pek tek hâle aldığımız bir şahıs değildir. İşte Allah'ın subhanehu ve Teala bu ayetine rağmen, bu dine bir şey ekleme yarışında olanlar, lisan halleriyle bu konumdadırlar. Ya Allah'ın subhanehu ve Teala bu dini tamamladığına inanmıyorlar, ya da Allah'ın subhanehu ve Teala sözü, onlar için bir şey ifade etmiyor demektir. O halde Müslümanlar olarak bizlerin aşağılık komplekslerinden kurtulmamız gerekmektedir. Bizler, Allah'ın nimeti sayesinde tamamlanmış olan bir dinin, ne Aristo'nun ne de başkasının mantıksız mantık kurallarına göre şekillenmiş, tamamen ilahi olan bir dinin mensuplarıyız. Müslümanlar kurtuluşu, daha tamamlanmamış olan, eksik, beşer aklının ürünü olup, dünün doğrularının bugün yanlış olarak addedildiği dinlerde aramamaları gerekmektedir. Ehli sünneti diğer fırkalardan ayıran en temel özelliği, Kur'an'ı ve sünneti, Selef'in anlayışı üzerine anlamalarıdır. Buradan hareketle, Selef'in yukarıda zikredilen ayetten ne anladığına bakabiliriz. İmam Malik Rahimehullah şöyle demektedir. Kim İslam dininde olmayan bir şeyi çıkarır ve bunun güzel bir amel olduğunu iddia ederse, bu hareketiyle Resulullah'ın kendisine gönderilen risalete ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Yani, Dinden olmayan bir şeyi dine dahil etme çabası içerisinde olan insanlar aynı zamanda şunu iddia etmişlerdir. Allah dini tamamladığını söylüyor ama Resulullah bize dini eksik ulaştırdı. Subhanallah! Bu ne büyük bir iftiradır. Demek ki bid'at meselesi hafife alınacak bir mesele olmayıp ciddi boyutlara varan, dini yavaş yavaş kemiren bir meseledir. Çünkü bid'at, ekleyen veya işleyen kişi şunları iddia etmektedir. Rasulullah dini tam bir şekilde bize ulaştırmadı. Allah Subhanehu ve Teala dini kemale erdirmemiştir. Ben bu dini Rasulullah ve sahabesinden daha iyi yaşarım. Rasulullah ve sahabesi dini benim anladığım gibi anlamadılar. Onların yapamadıklarını ben buldum. Sahabe Kutluluğum haftası diye bir organizasyon neden düşünemedi? Rasulullah'a bu kadar mı değer veriyorlar? Sahabe regaib kandilini bilmiyordu vesaire vesaire. Lisan'a hal sonucu ortaya çıkan bu iddiaların tümü, insanın kanını donduran türden iddialardır. Demek ki bid'at meselesi, içerisinde ciddi tehlikeleri barındıran önemli bir meseledir. Bid'atin en büyük tehlikelerinden birisi de şudur. Bid'at işleyen veya bid'at ihdas eden kişinin tevbe etmesi çok zordur. Yani bu, geri dönüşü zor olan habis bir ameldir. Çünkü bidadi işleyen veya ihdas eden kişi yapmış olduğu, veya çıkarmış olduğu şeyin güzel olduğuna inanıp, bunun dinden olduğunu iddia eden kimsedir. Böyle bir kişinin de hatasını anlayıp, geri dönüş yapması, Rabbimizin dilemesi müstesna çok zordur. Mesela içki içen veya zina yapan bir kimsenin tevbe etmesi beklenebilir. Çünkü bu amellerin haramlığı herkes tarafından aşikardır. Ama bid'at böyle değildir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Şayet tebliğ etmezsen, Allah'ın elçiliğini yerine getirmiş olmazsın. Maide Suresi 67. Ayet İmam Buhari, Ayşe'nin radiyallahu anha şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah'ın vahyinden bir şey gizlediğini söyleyene asla inanma. Allahu Teala şöyle buyuruyor, deyip yukarıda zikrettiğimiz ayeti kerime okuyor. Biz Müslümanlar olarak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem risaleti tam bir şekilde yerine getirip dini en ince ayrıntısına kadar bizlere tebliğ ettiğine iman etmek zorundayız. Lakin kendini İslam'a nispet eden tasavvufi topluluklarda bu esasa muhalif şeylere rastlamak mümkündür. Bir takım şeyleri Resulullah'ın herkese söylemeyip sadece seçkin sahabelerine söylediği tarzda olaylara ve iddialara bu cenahta sıklıkla rastlayabiliriz. Mesela tarikat fikri Resulullah'ın mağarada sadece Ebubekir'e radıyallahu söylediği, Ebubekirinde de anh sadece faziletli gördüğü kimselere söylediği bir fikir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi iddialar hep bu kesim tarafından dillendirilmektedir. Ayrıca yukarıda da dediğimiz gibi bu anlayışa sahip olan insanların Resulullah'ın tebliğ görevine ihanet ettiğini söyleyen insanlardan farkları yoktur. Rasulullah'ın dinden olan bir şeyi birisine tebliğ edip, başka birisine tebliğ etmemesi gibi bir şey mümkün değildir. Bu, Resûlullah'a atılmış çirkin bir iftiradan başka bir şey değildir. İslam'ın tam ve eksiksiz olması, nesh başka dinlere veya beşeri sistemlerin kanun ve kurallarına ihtiyacının bulunmadığı anlamına gelir. Rasulullah ve sahabesi, onlardan sonra gelen en hayırlı üç nesil, onlardan sonra da diğer Müslümanlar, 14 asır boyunca dünyanın dörtte birini bu şeriatla yönettiler ve girdikleri her yerde oranın halkı, Müslümanlardan memnun vaziyetteydiler. Neden? Çünkü Müslümanların elindeki şeriat, beşer aklına dayanan bir şeriat değildi. Aksine, tamamen Allah'tan gelen bir şeriattı. Allah Subhanahu ve teâlâ, kulları yaratan olduğu gibi, onların hayatı için en uygun kanunları da belirleyecek olan yine odur. Çünkü yaratan, yarattığı varlıkların neye ihtiyaç duyduğunu, hangi kuralların onun fıtratına uygun olduğunu en iyi bilendir. Yaratılmış olan varlıkların diğer yaratılmışların hayatı hakkında söz sahibi olması ise başka bir şey getirmeyecektir. Bunun en güzel örneğine günümüzde şahit olmaktayız. 550 yaratılmış olan insan topluluğu, 70 küsur milyon insanın hayatı hakkında söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Ama daha birbirlerine bile söz geçiremeyen bu 550 yaratığın, bu kadar insanın hayatına ve fıtratına en uygun hükümleri çıkarmaları gibi bir şey mümkün değildir. Ama yarattığının fıtratını en ince ayrıntısına kadar bilen Allah subhanehu ve Teala şüphesiz ki onun için en uygun hükmü indirmiş olduğu kitabında ortaya koymuştur. Nitekim Allah subhanehu ve Teala bu gerçeği şu şekilde ifade etmiştir. Yoksa onlar, Cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükmü Allah'tan daha güzel olan kim vardır?'' Maide Suresi 50. Ayet O Allah ki yeri, göğü ve ikisi arasındakileri kimsenin eleştiremeyeceği güzellikte yaratmıştır. Allah'ın kanunlarını hiçe sayıp, kendi yanlarından kanunlar çıkaran insanların bir kere olsun güneşin konumunun düzeltilmesi, yıldızların durumunun iyileştirilmesi hakkında konuştuğunu göremezsiniz. Bu gökyüzü tepemizde çok tehlikeli duruyor. Üstümüze düşebilir. Bir kolon atmak lazım. Yıldızlara bir halat mı atsak, ne yapsak acaba diyerek endişe ettiklerine rastlayamazsınız. Çünkü düzen veren öyle güzel düzen vermiş ki kimse dönüp bakmıyor bile. İşte Allah subhanehu ve teala bu cansız cisimlere böyle eşsiz bir düzen vermiştir. Cansız varlıklara eşsiz düzen veren Allah subhanehu ve teala Elbette ki insanların yaşantıları içinde en uygun olan hükümleri verecek olandır. İnsanı eşsiz bir şekilde yaratan Allah Subhanahu ve Teala onun hayatı içinde eşsiz kanunlar belirlemiştir. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Yaratmakta, emretmekte yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir? A'raf suresi 54. ayet. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 8. sayısında yayınlanmıştır.